Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Etam Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocam, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin tefekkürle alakalı görüşlerinden bahsediyordunuz. Tefekkür nedir? Kur'an-ı Kerim'de tefekkür hangi şekillerde geçiyor? Ve Esad Efendi Hazretlerinin tefekkürle alakalı kanaatlerine başlamıştınız. Dilerseniz buradan devam edebiliriz. Evet. Alnızı bilsin. Min al-Shaytan il-Rajim. Rabbi'l-alemin. Ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi a'jma'in. Efendim. Esad Efendi. Esad Efendi. ...Allah'a maddi vücutla değil, kalple yaklaşılabileceğini söyleyerek, i̇mam Gazali'den örnek almak suretiyle, ...buradaki kalbin göğüsteki yürekten öte büyük bir sır olduğunu... ...ve bu manevi kalp ile teması sağlamak için de tefekkürün gerekli olduğunu belirtmektedir. Yani kalp ve manaya e. girebilmek için tefekkür lazım. Evet, Yani tefekkür Peygamberimiz sık sık sahabeyi tefekkür konusunda bizzat ameli olarak hatta nasıl yapılacağını tavsiye yollu sık sık e, uyarırdı. Ben şu örneği unutmam. Hazreti Ömer'in bir intibaha davet edişi var Peygamberimizin. Düşünmeye uyarılmaya Evet. ona doğru bir daveti var. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yattığı odasında ziyaret eden Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle anlatır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktım. Gördüm ki o hasır üzerine yatmış. Hasırın örgüleri bedeninin bir tarafında iz bırakmıştı. Ayrıca hurma lifinden yapılmış deri bir yastık üzerinde yaslanmaktaydı. Evet. Gözümü kaldırdım. Peygamberimin yattığı odanın içine şöyle bir göz gezdirdim. Allah'a yemin ederim ki orada üç deri posttan başka dikkat çeken hiçbir şey yoktu. Eşya olarak peygamberimizin evinde üç tane deri post vardı. Başka bir şey yok. Evet. Duygulandım Ya Resulallah dedim Allah'a dua et de Ümmetine genişlik Zenginlik versin Rumlar ve İranlılar Allah'a ibadet etmezler iken Kendilerine Fevkalade zenginlik verilmiş Dünya onlara Takdim edilmiş dedim İmansız Ama bütün dünya İran'a Bizans'a verilmiş Evet. Dua et ümmetine de versin Allah. dedim. Bu sözleri işten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaşça yerinden doğrularak sende mi böyle düşünüyorsun ey Hattab oğlu? Sende mi böyle düşünüyorsun ey Hattab oğlu? Şüphesiz İranlılar ve Bizanslılar iyi amellerinin karşılığı kendilerine dünya hayatında peşin verilen bir kavimdir. İranlılar, Bizanslılar iyi amellerinin karşılığını bu dünyada aldılar diyor. Evet. Buhari nikah 83. Bu olay üzerine Allah şu ayeti indirdi. Hadis haditsizlikle kalmıyor. Ayetle de tasdik ediliyor. Evet. Peygamberimizin sözü. El-İnsan suresi ayet 20. Diyor ki, Nereye baksan, Orada her türlü nimet, Orada her türlü servet, Orada her türlü ihtişam ve büyük bir saltanat görürsün diyor. İşte, Dünya kafirlere verilmiştir fikri. Dünya kafirlere. Müslümanlara dünya yani nimetler ahirette örülecek. Burada dünya nimetlerinde yor, rahat edenler ahirette yorulacaklar. E. Burada nimetlerden mahrum kalıp, mahrum kalıp ızdırap çökenler de ahirette dinlenecekler. Zengin bir arkadaşım geldi. Çok zengin, müteahhit. Hocam dedi... ...böyle ayetler, hadisler var dedi. E ben de zenginim dedi şimdi dedi. Soframda her türlü yemek var dedi. Ben ne yapacağım dedi. Ben ne yapacağım dedi. Ben de dedim... ...Rahmetli Musa Topbaş Efendimiz Hazretleri ne diyordu? Beyler beyi sarayında oturan bir zengin bile olsan... ...fakirin yediği gibi yiyeceksin... ...fakirin yaşadığı gibi yaşayacaksın... ...fakirin giydiği gibi giyeceksin fazlasını kullanmaktan yarın ahirette hesap var. Evet. Yani fakirlik zenginliğin içinde bu fakirliği yaşarsan ki Hz. Süleyman öyleydi. Ahirette problem yok. Nice zenginler bu yönden fakirdir ve fakirlerle beraber beni haşiret diyen peygamberin anlatmak istediği bu. Ne kadar zengin bile olsa bir kimse israf etmeye hakkı yok. Fazla kullanmaya hakkı yok. Fakir ne kadar yiyor o kadar yiyecek. Bir gün İlhan hocamız Musa efendimizin yanına vardım diyor evet. ziyarete. Herhalde bir öğle yemeği falan niye yiyor herhalde galiba. Baktım ofisin kırık pirincini yiyordu Musa efendimiz diyor Kudüs'e soru. Efendim bu ne hal dedim ve tek çeşit yemek ekmek ve ofisin kırık pirinci. Kırık olmayan pirinç dört lira, kırık pirinç bir lira. Bir lira. Yani haliniz vaktiniz yerinde ama böyle ucuz bir pirinç yiyorsunuz. Hatta bir iktisatla alakalı bu? Gibilerden esprili bir soru sordum diyor. Evet. O da bana şu cevabı verdi. Fakirler kırık olmayan pirinç pahalı olduğu için alamıyorlar ve yiyemiyorlar. Kırık pirinci sadece fakirler alıyor, yiyor. Ben de fakirlerle empati kurabilmek için... ...hallerini anlayabilmek için ofisin kırık pirincini aldım... ...ve ofisin kırık pirincinden pilav yaptırdım, onu yiyorum diyor. Ve biz fakirin yediğini yersek halini anlarız. Halini anlayınca o fakirlere de muamelemiz ona göre olur diyor. evet. Gerçekten zengin olmak yasak değil İslamiyet'te. Ama harcamalar, israf, bunlardan hesaba çekileceğiz. İnna Allah la yuhibbul musrifin. İktisat etmekte sevgi sırrı var. İsraf etmekte de sevgisizlik sırrı var. Allah iktisat edenleri, ölçülü olanları, aşırı harcamayanları çok sever. O zaman bizde dersimiz bu. Ne kadar varlığımız varsa varsa. Peygamberimizin sünneti La teçtemir La teçtemir Yani bir araya gelmesin Üdmanin iki katık Fi in vahidin bir sofrada La teçtemir üdmanin İki katık Bir araya gelmesin Fi in vahidin Sofraya oturdunuz zaman sofranızda iki katık olmasın. Pilav var, taze fasulye yemeği var. Olmaz. Ya taze fasulye ya da pilav. Birisini tercih edeceksin. Bir oturduğun zaman sofrada bir çeşit yemek olacak. Sünnet budur. E fakirin de üç aşağı beş yukarı sofrası bundan ibaret. Evet. İşte lafı karıştırmak istemiyorum da tefekküre peygamberimiz böyle davet ediyordu. İşte bir tefekküre örnek olarak Zengin bile olsanız fakir yaşamak ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zenginlere, zengin milletlere, Bizanslılara, İranlılara Allah zenginlik verdi, yaptığı iyiliklerin karşılığını bu dünyada veriyor. Yani bizimki ahirette. Evet hocam. Onun için fakirlerle beraber yaşamak, fakir olmak. Biz de Peygamberimizin ya Rabbi beni fakirlerin arasında yaşat, fakirlerle miskinlerle beraber haşret. Bu hadisin manasını ciddi ciddi bilmiyoruz yani biz. Yani gayet ciddi bir şekilde bilmiyoruz. Miskin demek ne demek? Fakir demek ne demek? Bunlar hep bunun üzerine çok düşünmek lazım. Bunun manasını ben öyle anlıyorum ki... ...ben zenginim. Benim varlığım yerinde. Benim şu kadar maaşım var. Evim var. Ben sofraya oturduğum zaman... Benim soframda bir çeşit yemek olmalı. İki çeşit yemek varsa ben Hilton'da kalıyorum demektir. Lükstür ikinci yemek. Osmanlı padişahları hatırlayabildiğim kadarıyla Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar sofralarında bir çeşit yemek bulundururlardı. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra sofrada yemek sayısı ikiye ...nadiretten üçe çıkmıştı. Evet. Çünkü Abdurrahman İbni Avf... ...peygamberimizin vefatından sonra... ...üç çeşit yemek bundan ...bir iftar sofrasına davet edilmişti. Ve... ...Abdurrahman İbni Avf... ...o sofrayı görünce ağlamış... ...ve ayağa kalkmış. Ne oldu diyenlere... ...peygamberimiz zamanında biz aç... ...aç yaşadık, aç. Tokluk görmedik biz. Ve bir sofrada... Bir tane katıktan başka bir şey olmazdı O yüze peygamber açlıktan dolayı Karnına taş bağlardı Şimdi ümmet refah içerisinde Bu yemekler bu sofralar Bu ne oluyor demiş O iftar sofrasını Abdurrahman ibn Avv faziletleri Terk etmişti evet. Yani Yokluğa talim etmek Yokluk sırrı Hiçlik sırrı bedene de yaşatıyoruz Fakirlikte yani ruhumuz yokluk sırrı var, nefsimizde yokluk sırrı var, tamam. Ama bedendeki maddi yokluk ve hiçlik sırrı nasıl? Az yemek yemek, tek çeşit yemek yemek, günde üç öğün yememek de ortaya çıkar. İşte tefekkür kelimesi anlatıldığı zaman, tefekkür kelimesi anlatıldığı zaman, bu anlatımların bize tesir etmesi, soframızdaki katık sayısının, yani ee, i̇ki katık olabilir, en fazla. Evet. Ama üç, dört, beş, altı böyle Zekeriya sofrası gibi 50 türlü yiyecekle dolu, 15 çeşit yiyeceğin olduğu bir sofra olmaması lazım. Eğer Peygamber'e benziyor, benzemek istiyorsak, zengin iken fakirin yediği gibi yer, fakirin giyindiği gibi giyer, fakirin hali gibi haliniz olursa, ahirette zenginlerin arasında değil, fakirlerin arasında haşrolunursunuz. Peygamberimizin de arzusu buydu. Beni fakirler arasında haşret ya Rabbi diyor. Evet. Yoksa zenginlik yerilmiş veya kötülenmiş bir şey değil. Ama fakirlik yaşamı yaşanacaktır. İsraf yok. Fazla harcamak yok. Biz iyi hatırlıyoruz. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri abdest alırdı. Avucunun içi dolacak kadar suyu akıtırdı. ...avucunun içi dolacak kadar su akıtırdı... Evet. ...şeşmeyi kapadırdı. ...onunla önce bir elini yıkardı... ...hep... ...Rahmetli Sami Hazretleri'nin... ...almış olduğu abdestler... ...bir avucunun içini dolduracak su kadardı... ...o akan fazla sudan... ...ahirette hesap var derdi... ...nehirin kıyısında bile... ...olursanız olun... ...nehir kıyısında bile olsanız... ...abdest alırken... ...suyu israf etmeyiniz diyor... ...evet... İşte o sır Sami Efendi Hazretleri'nde böyle tecelli etmişti. Biz de nasıl tecelli edecek? Bilemiyorum. Bir abdest alıyoruz. Peygamberimiz hadis-i şeriflere göre yarım litre suyla abdest almıştı. Biz bir hafta salıyoruz. On litre su gidiyor. Gusül abdesti. Beş litre suyla gusül abdesti almış. Hadis-i şerifler onu gösteriyor. E biz yarım ton suyla gusül abdesti alıyoruz. Banyo değil gusül abdesti. Evet. Ve abdest Hadisler ortada. Bir doktora dersinde fakültede doktora öğrencilerimle bu konuda bir atölye çalışması yapmıştım. Ortaya bu çıkmış, şaşırmıştım ben. Yani o kadar az suyla abdest alınır mı? Alınır. Avucunu alır, vücuduna sürermiş Peygamberimiz suyu. Avuç avuç. Öyle usul alırmış. Bizim her şeyimiz bugün israf. Zaman israfı, insan israfı, yemek israfı, su israfı. Ve bu dünyanın imkanları sınırlı sınırsız değil bir gün bitecek ne petrol kalacak ne su kalacak bu dünyada dolayısıyla israf etmeden yaşamak lazım aşırıya kaçan ve israf edenleri Allah sevmez inen mebzerin kanu ihwanel şeyatin saçıp savuranlar bol keseden atanlar işte bunlar şeytanların kardeşleridirler esedirmi hazretlerin anlatmak için değil, tefekkür bu satırlarda, bu ifadelerle işte bu şekilde bir sunum yapıyordu. Yani Allah'ın ayetlerini düşünün, ibret alın, hayatınıza geçirin. Hayatına geçirmedikten sonra herhangi bir konu üzerinde düşünmenin ne manası var? Ne manası var? Yok, hiçbir manası yok, manasız. Yani kitapta satırda kalıyor, sadıra. ...bilinç altına girmiyor. Yani tefekkür aynı zamanda yaşama dönüştürmek değil mi? Yaşama, hayat, işte hayat, tefekkür yani. zaten... ...tefaul babında içselleştirme var. Evet. Benimseme var. Yani tefekkürün konusu neyse... ...o konuyu benimseme... ...içselleştirme var. Onunla bütünleşme var. İşte... ...Esa Derbirli Hazretleri... ...mektubatın... ...70. sayfasında... ...mektubatta... Evet. ...böyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki... ...Kur'an bizden... ...Kur'an bizden... ...herhangi bir şey üzerinde düşünüp... ...tefekkür etmemizi... ...istemektedir. Yani her şey üzerinde Kur'an... ...düşünmemizi istiyor. Her şey. Evet. Çünkü her şey bir ayettir. O ayetlerin hepsi... ...Allah'ı gösteriyor. ...gösterdiği için düşüneceğiz. Her şeyi Allah yaratmıştır. Yani bir kevni ayet, ayetler var. Her şeyde Allah'tan bir iz var. Her şey onu anlatıyor. Her şey ona götürüyor. Dolayısıyla her şey mürşit. Sen mürit olabilirsin. Sır burada. Bu nedenle... ...tasavvufta... ...çok önemli bir yere sahip olan tefekkür-ü mevüt, ...yani ölümü düşünüp içselleştirmek... Kişiyi en büyük gerçekle yüzde yüzleştirmesinden dolayı gafletten uzaklaştırır. Allah'ı unutmaktan uzaklaştırır. Allah'a yaklaştırır. Gerçeğe doğru yol almasını sağlar. İşte tefekkür-i mevt'ün kişiyi gafletten uzaklaştırdığını bir örnek olarak ele alan Esad Efendi Hazretleri, ''Kullü men aleyha fân'' Yüce ve ikram. Her şey fanidir. Her şey, her şey yok olacaktır. Her şey, her şey yok olacaktır. Sadece ve sadece Allah'ın yüce zatı baki kalacak, devam edecektir. O zaman yokluğunu gör. O zaman Hacı Bayrameli Hazretleri'nin buyurduğu gibi fakrın bil, fakrını bildi, fakrını bildi. ...yokluğunu bildi... ...yoksulluğunu bildi... ...hiçliğini bildi... ...Allah... ...bizim hiçliğimizde başlıyor... ...Allah... ...bizim hiçliği... ...bilip yaşamamızda başlıyor... ...sofrada on şey... ...vek varken... ...o sofrada Allah bulunmaz... ...o sofrada... ...israf var... ...sacıp çağırma var... ...o sofrada şeytan var... ...innel mübevzerine kanu ihvan Anlayana şeytanin annene tabi israf yok Allah israf edenleri sevmez inallahü la yuhibbul musrifin konuşmada israf bakmada israf dinlemekte israf tutmakta israf yürümekte israf aklınıza gelen her şeyde israf biz orta ömmetiz denge evet ...dengeyi bulacağız. Ve cannaküm ümmeten ve satan... ...ben, biz, sizi... ...denge ümmeti yarattık. Onun için herkesin ortada toplanması lazım. Ekstrem, aşırı uçlarda denge yoktur. Üzerine bildiğimiz gemi... ...yan yatar... ...su alır ve batar. Ortasında duracağız. Evet. İleri de yok... Geri de yok. İfrat, tı harfiyle. İfrat yok. Dal harfiyle. Tefrit de yok. İkisinin ortası. Bunu sağlayabilmek Vahit Bey gerçekten çok zor. Denge çok farklı bir şey. Denge ve dengeli olmak çok farklı bir şey. Evet hocam. Olgunluktur yani denge. Bu dergaha gelen, kelami dergaha gelen e, zevat-ı kiramdan e, bahsediyorlar hocam. Bu kelami dergâhına e, kimler gelirdi? E, bunlardan bahsediyorlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, dergah biliyorsunuz yani herkesin geldiği bir yer. Evet, Yani dergahın kapısı açıktır Gelene niçin geldin denmez Gidene de niye gidiyorsun denmez Herkes gelirse Kendi isteğiyle gelir Herkes giderse kendi isteğiyle gider Bunun manası O dergah hak kapısıdır Geliyorsa Allah getirmiş demektir Ayrılıyorsa Allah onu ayırıyor Allah onu götürüyor demektir Gönderiyor demektir Ve dergaha Herkes gelir. Evet. Dergah bir eşitlik kapısıdır. Dergahta statü eşitlik statüsüdür. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. İslam'ın zaten bir kuralı. Ama dergahlarda bu gözle görülür, elle tutulur bir şekilde yaşanıyordu. Hiç kimsenin, hiç kimseye rüşhaniyeti yok. Hiç kimse, hiç kimseye reislik yapamaz. Başında bir tane dileri vardır. Şeyh Efendidir. Mürşid-i Kamil'dir. Ve onun şemsiyesi altında herkes kardeş, herkes bir, herkes eşit. O şemsiyenin altında en entelektüel bir yazar, en entelektüel bir profesör, bir sokak dilincisiyle, bir sokak çöpsüsüyle eşittir. Teneşir tahtasına yattığımız zaman erkişiniyetine diyoruz. Evet. Herkes er kişi niyetine O kadar zengin kişi niyetine Çöpçü niyetine Fakir niyetine Profesör niyetine denmiyor Erkeklere er kişi niyetine Kadınlara Hatun kişi niyetine Bitti o kadar Herkes peygamberimizin buyurduğu gibi Bir tarağın Dişi gibi eşit Kimsenin kimseden üstünlüğü yok Kimse Kimseden farklı değil Evet Yunus Emre, sen kendine ne sanırsan ayrığa, onu san sen neysen başkası da o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efenimiz kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Sen neysen başkası da o. Bu şekilde formül edilmiş. Yani bu merkezden gelen, kendini merkeze alan ve çevreyle e, empati kuran, ve o bütünlük içerisinde hareket eden ve bir olgunluk olarak insanın kemalatını ifade eden bir yapıdır bu. E bu yapı fevkalade büyük önem arz eder. Çünkü insanın kemali ermesi bu dünyada önemli. Evet. Çiğ gelip çiğ gitmemeli. Ham ervah gelip ham ervah bu flalli taşına yatmamalı. Sami Efendimiz mezara insan olarak giriniz diyor. Çünkü kendinizi insanlaştıramazsanız hayvan olarak girersiniz. Sami Efendi Hazretleri çok büyük bir insandı. Gerçekten kendisini canı gönülden çok severim. Allah bizleri onlara layık eylesin. Allah şifatlerini nail eylesin amin, inşallah. Amin. Bu dergah, Kelami Dergahı daha önce Kadiri Tarikatı'na mensup bir zat... Onun kurduğu bir dergah, tabi İstanbul hep oraya akıyor, pek çok gelen giden var Kelami dergahına. Biz Kastamonu'da rahmetli Hasip amcayla görüştüğümüzde ona sormuştuk. Bu Kelami dergahına kimler geliyor, kimler geliyor? Evet. Hazırladığım kitabın üçüncü cildini yani Esad Erbili Hazretleri ile Kuddüs'e sürhül aziz hazretleriyle ilgili hazırlamış olduğum kitabın üçüncü ciltini dergaha gelenler, dergahın çevresi. Periferik bir yaklaşımla çevreden merkeze doğru kimler geliyordu? Mevlana'yı biliyoruz. Mevlana hazretleri saraya davet edildiği zaman yemeğe, müritler arasında dilenciler vardı. Dilenciler rahatsız, e, müritler arasında fakirler vardı, evet. yoksullar vardı. Böyle müderrisler vardı. Beyler vardı. Zenginler vardı, esnaf vardı. İlim adamları vardı. Hafızlar, imamlar vardı. Pek çok insan vardı etrafında. Yani her çeşit insan vardı. Çünkü evet. o dergah denilen yer bir ümittir. Ümit bir ışıktır. Işığa herkes gelir. İnsan da gelir, hayvan da gelir. Yeter ki bir yerde ışık olmasın. Işık olan her yerde... Her yerde insanlar, hayvanlar, mahlukat, karanlıkta her şey hareketsiz kalır. Karanlık kimse gelmez. Çünkü göze ve ruha bir neşedir ışık. Bir böyle rahatlamadır. Bir huzurdur. Bir Allah'a buluştur. Allah nurdur. Allah nuru semavati vel ard. Allah yerin göğün nurudur. Işıktır yani. Evet. Ya bir varlıktır bir sevinçtir karanlıkta sevinç yoktur korku vardır خوف vardır aydınlıkta ümit vardır reja vardır onun için herkes ümidin peşinde koşar işte dergaha bu gelenlerin hepsini ben toplamak istiyorum ve üçüncü ciltle onları isimlerini bulduklarım isimlerini bulduktan sonra hayatlarını bulabildiklerim böyle bir cilt halinde onlara da yazmayı arzu ediyorum çünkü ...çok pek çok insan gelmiş efendim. Bugün... ...bakıyorsunuz... ...Geredeli Hacı Emin Efendi Hazretleri... ...Esad Erbili Hazretleri'nin... ...müridanından... ...çok önemli bir müderris. Evet. Yani Geredeli, Geredeli Hacı Emin Efendi... ...cami-i şerefi var. Geredenin ortasında... ...Müftü Kemalettin üstünü yetiştirmiş. Ve kendisi öldükten... ...36 sene sonra... Mezarının olduğu yerden İstanbul Ankara yönü geçecek. Mezarını açlıklarında 36 sene geçmesine rağmen mezarından sağlam çıkmıştır. Geredeli Acemim Efendi Hazretleri. Allah Allah. Doğduğu Çoğullu köyüne, Gerede'nin Çoğullu köyüne götürülmüş Kemalettin Üstün Efendi oğlu. Onun mezarı da babasının yanında. Ve o cami de hala Gerede'nin içerisinde. ...çok büyük bir zattı. Ben Esa Derbili Hazretlerine... ...intisaplı olduğunu bilmiyordum. Peygamber ağaçı insan. Halifelerinden mi hocam yoksa... Halife olup insan. olmadığını ha. tespit edemedim ama... ...intisaplı i̇yi. olduğunu iyi biliyorum. Yani intisaplı. i̇ntisaplı olduğunu iyi biliyorum. Ve şu anda onun... ...nesli de... E, ...aynı dairenin... ...çevresinde yer almaktadırlar. Şu evet. anda. Yani... ...öyle insanlar var. Şırhların... ...Ahmet Efendi var... ...Peygamberimizin desinden... ...Büyük Sad Yozgatlı... ...Mesela o da aynı şekilde... ...Esa Derbiye intisaplı ...ne insanlar var... ...böyle hala da... ...bulduğum isimler var benim şahsen... ...bulduğum isimler... ...teferruatıyla beraber... ...işte altın derik isiminde inşallah... Hı. ...belki bu ay çıkacak yayınlanacak... ...sayı isimlerini... E, ...tesbit edebildiğim... ...elli civarında insan var... Evet. ...bunlar çok önemli tabi yani... Önemli. yani tabii. ...bunlar profesörler var... Evet. ...ordinarist profesörler var... ...hafızlar var... ...ondan sonra müderrisler var... ...cami imamlar var, müezzinler var... ...tüccarlar var, fakirler var... ...zenginler var, talebeler var... ...kadınlar var, erkekler var... Evet. ...beyici hanım var mesela... ...Mahmut Muhtar Paşa... ...Osmanlı sadrazamı... ...başbakan... Hanımın Nimet Hanım... ...o da dergaha gidip geliyor... ...böyle kadınlar da var Sultan, yani bildiğiniz. Sultan Reşat değil mi? Sultan. Sultan Reşat, padişah bizzat, intisaplı. Evet. Kimler var, kimler var. İşte üçüncü de elliye yakın... ...hatta elliyi biraz geçen sayıda... E, ...dergaha müntisip insanlar var. Yani ismini bilebildiğimiz tabii. Bir de mektubatta da geçiyor biliyorsunuz. Evet. Hatıratta, hatıralarda da topladıklarımla beraber... ...bunların hepsini bir hediye olarak... E, ...inşallah... Ee, okuyuculara önümüzdeki sene Allah ömür verirse arz etmeyi istiyorum. Sultan Reşad'ın hocam ee, evet. pir efendimize intisab etmesiyle alakalı. Evet. Bu, evet, küçük bir anekdot var. Ee, var evet. evet. Orada onu da anlatayım yani bu, bu, dergahın çevresindeki isimler. Bir Osmanlı padişahı Sultan Reşad evet. Nasıl intisap etmiş? yeri gelmişken hemen anlatalım. Buyurun hocam. Ve dergah hakimler gelirdi. Onları da izah edelim. Buyurun. Efendim Sultan Reşat tahta çıktıktan sonra bir cübbe diktirir. Evet. Efendim eskiden kıymetli hediyeler ilmiye sınıfına cübbe şeklinde olurdu. Şehlere cübbe şeklinde olurdu. Vezirler samur, kürk vesaire onları giyerlerdi konuşun için cübbe çok önemli bir hediyedir. Önemi vardır yani. Asaleti vardır. Sultan Reşat terziye der ki cübbenin yakasını dikme. Terzi o cübbeyi diker ve yakasını dikmez. Der ki efendim cübbe bitti yakası açık. Ne yapalım? Sultan Reşat eline kalemi alır. Küçücük bir kağıda Kur'an-ı Kerim'den Ayetler yazar Gizlice Ve Onu o ayetleri Cübbenin yakasının içine koyar Terzi Efendi Hadi dikiniz der Terzi ne olduğunu bilmiyor bir şey yazmıştır ama Hemen diker Dikim işi bittiği zaman Sultan Reşat Terzi'ye ''Sen yanımda kal'' der. Ve yaveri olan paşaya cübbeyi vererek... ...Kelam-ı git. Esad Derbili Hazretlerine... ...bunu hediyem olarak takdim et der. Ve tembihler. Evet. Dikkat et. Esad Efendi bu cübbeyi giyerken... ...ağzından ne çıkarsa... ...bir kağıda yaz bana getir der. Bunun üzerine Sultan Dereşak'ın yaveri... ...Kelam-ı gelir... Ve bizzat cübbeyi kendi eliyle giydirmek ister. Esad Efendi önce olmaz evladım kendi giye kendim giyerim dese de yaver olmaz efendim padişahımızın kesin emri cübbeyi bizzat ben giydireceğim. Karşılığını verince Esad Efendi emre itaat gerekir diyerek yaverin elinden cübbeyi giyer. Evet. Ancak giyerken hafif bir sesle Fecir suresinin Son dört ayet-i kerimesini okur. Estaizu billahi. Ya eyyetühen nefsül Ey huzura kavuşmuş olan nefis. İrci'i ila rabbiki râdiyeten merdiyye. Sen Rabbından razı, Allah da razı olarak. Sen Rabbına dön. ''Fedhuli fi ibadi'' ''Kullarımın arasına katıl'' ''Vedhuli cenneti'' ''Ve cennetime gir'' Meğer Sultan Reşat'ın cübbenin yakasının içine yazıp koyduğu ayetler bunlarmış. Evet, Esad Efendi'nin cübbe evet. giyerken okumuş olduğu ayetler. Yaver döner, efendim giyerken ''Ya eyyetü ennefsül mutmeyinneh'' ayetlerini okudu deyince Sultan Reşat bu durum karşısında duygulanır ve ağlamaya başlar. Ve ertesi gün gider bizzat tekkeye Esad-ülbi Hazretlerinden maneviyat dersi alır ve ona intisab eder. Ey canan Sultan Reşat sana kurban. Arzı semada herkes sana hayran. Bismillahirrahmanirrahim. Yani devrin padişahı Sultan Reşat da Esad Erbil Hazretlerine müntesip bir dermişti. Evet. Hasip Efendi'nin anlattığı bu dergahda tanıdığı zevat. Hocam onları da ismen böyle kısa kısa ee, bir zikredebilirsiniz. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Efendim dergah kimler gelirdi? Dergah kimler gelmezdi ki? Evet. Padişah herkes beye geliyorsa. Tam. Herkes gelirdi. Serbest. Bizim şu anda kapımız serbest mi? Herkes giremiyor. Gireyim mi girmeyeyim mi diyor. Dergah olması için kapıya gelen içeri mutlaka girmesi lazım. Yani camiyi düşün. Camiye giren çıkan değil mi? belirsizdir. Ve niye geldin diye sorulmaz. Ve kimliği de sorulmaz. Evet. Bizim evimizde dergah olması için gelenin gidenin belirsiz olması lazım. İsteyen kapıyı açıp girecek. Evler dergah değildir. Dergah Allah evidir. Maç da gelecek, susuz da gelecek Kulun kapısı kilitlidir. Allah'ın camisi, dergahı kapısı herkese açıktır. Onun için de dergah demiştir. Evet. Bu çok önemli. Dergah diyor, Hazım Efendi en çok ulema sınıfı gelir diyor. Alimler daha çok gelir 1924 senesinde ben dergahta görevliyken Sami Efendi halife olarak Memlekede Adana'ya gönderilmişti. Evet. Benden önce dergahta epeyce kalmış Sami Efendi Hazretleri diyor Onun hakkında 35 yaşlarında Pir Efendimizin En genç halifezi diye bahsedilirdi Ben dergahta kalırken Dergaha gelenler Hatırlayabildiğim kadarıyla şunlardı Kavak İmamı Hulusi Efendi Sütlüce İmamı Ömer Efendi Molla Said Nursi, Hoca Tayfur Efendi, Kastamonulu Hafız Nuri Efendi, Trabzonlu Süleyman Efendi, Lütfi Efendi, Kayseri Derseam'ı Hafız Abdullah Efendi, Konya Reisül Kurrası, Konyalı Hafız Efendi, İstanbul Reisül Kurrası, Hafız Hayrullah Efendi. ...hoca Yusuf Efendi... ...Fatih amı ...Hafız Abdullah Efendi... ...efendim bunların... ...hepsini ben tanırım... ...bunların hepsi icazetli halifeydi... ...evet... ...ve dergaha sık sık gelirlerdi... ...tabii İstanbul... ...genellikle İstanbul içindekiler... ...ayrıca Münir Paşa vardı... ...daha önceden Paris... ...büyükelçiliği yapmış... ...onun hanımı... Yani paşa ve hanımı. Hanımı Fransızdı Münir Paşa'nın. Evet. Ve rüyada Esad Erbil Hazretleri'ni görmüş. Rüyada Müslüman olmasını söylemiş. Ve Münir Paşa'nın hanımı o rüyadan sonra geldi. Dergahtan Müslüman oldu. O da iyi bir dervişti. Fransızdı. Devrim Başbakanı o devrim başbakanı eskiden Gazi Muhammed Gazi Mahmud Muhtar Paşa ve eşi Nimet Hanım onlar da Esad Eribli Hazretlerine intisaplıydı. Profesör Mehmet Ali Ayni, Profesör Ferit Kam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir hayli milletvekilleri, üst seviyeden subaylar... O zamanki meclis tabii evet, hocam, meclisten vekililer. ve tüccarlar. pek çok insan Kelami Dergahı'nın devamlılarından da. Şem-i can yandıkça pervaneler üşüşür. Cümle Alem baş eğer dergaha koşuşur. Evet Bismlahi Yani bu dirilik mumu can mı mu hayat mı mu yandıkça hayata herkes koşar Çünkü bir ışık oradan hayat ışığı alır. Yani oradan güç alır Herkes oraya gidiyor, Oraya toplanıyor, oradan feyiz alıyor, oradan dirilik alıyor. Maneviyatı orada. Yani zikir, fikir, Kur'an-ı Kerim, namaz, teheccüd, dua, gözyaşı, samimiyet, hizmet, gayret, her şey orada. Dergahlar, ümitsizlik dergahı değildir. Evet. Mevlana'nın dediği gibi, dergahima... Ümmidini ist. Baza, baza heran çihesli baza. Mevlana'nın dedi, işte bizim gel, gel ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. Dergah merkezdir. Allah'ın evidir, merkezdir. Sen merkezinden koptun, ayrıldın, uzaklara gittin. Baza. Bir zamanlar bu merkezindeydin, ayrıldın, bu merkeze gel. Uzaklaştın, mecusi oldun. Putperest, ateşperest, kafir, Hristiyan, Nasrani, Yahudi oldun. Merkezinden uzaklaştın. Sen merkezdeydin, bir zamanlar Allah'taydın. Tekrar buraya gel. İster günahın olsa ve yüz kere günahına tövbe edip bozmuş olsan, yine gel, yine gel. ...dergahıma... ...ümmidiniz... ...baza, baza... ...her an şeyi... ...hasli baza... ...gel, gel... ...bizim dergahımız... ...ümitsizlik dergahı değil... ...dergahlar git git demez... ...gel, gel der... ...benim evimin kapısına varırsan... ...benim evimin kapısı git git der... ...evlerimiz... ...evlerimiz... ...ne zaman okulacak... ...evlerimiz ne zaman dergah olacak... ...ne zaman insanlara evimize misafir edeceğiz? ...ne zaman yemek yedireceğiz... ...modern insan bunların hepsini terk etti... ...özellikle kadınlarda yemek yedirme... ...misafire hizmet, Allah aşkı... ...ve dolayısıyla misafir etmek, yedirmek, içirmek... ...bu aşkların modern kadın hepsini bitirdi... ...kocası misafir getirecek, eve misafir gelecek... Kadınlar artık kabul etmiyorlar. O eski Osmanlı kadınları bitti. Misafir mi gelecek? Hemen lokantaya gidiyoruz. Evde pişir de... ...eve misafir gelmesi... ...Allah gelmesi demektir. Ona yemek yedirmen... ...sanki Allah'a yedirmen demektir. Misafir gelmedi Allah geldi. Allah! Evet. Misafir kabul etmiyoruz. Evimizde Allah'ı kabul etmiyoruz. Ey kulum... ...kapına geldim... Beni doyurmadın. Ya Rabbi sen yemek yemesin ki. Hayır. Bir falanca birisi misafir gelmişti. Açtı. Sen onu misafir etmedin. Sen onu doyurmadın. O doysaydı ben de doyardım. Ben onun yanındaydım. Onu doyurmayınca o da aç kaldı. Ben de aç kaldım. Niye beni doyurmadın? Evlerin böyle olması lazım. Evet. Ama evler böyle değil ne evin erkeği ne evin kadını İslami şuur yok evlerde. De... Allah'ı harcıya harcaya tükettik. Hayatımızda Allah yok. Allah'ım neredesin? Evlerde huzur kalmıyor. Tabii o zaman. Huzur da yok. Evet hocam. Cemal ağzınıza sağlık. Eee muhterem dinleyenler. Ee, hocamıza teşekkür ediyoruz bugünkü programda. Esat Efendi'nin tefekkürle ilgili görüşlerinden bahsetti hocamız. İsrafın önlenmesinden bahsetti. Fakirin yediği gibi yemek, fakirin yaşadığı gibi yaşamak, misafire ikram, Sultan Reşad'ın Esat Efendi'ye intisabı, kelamı dergâhına gelen zevat-ı kiram gibi konulardan bahsetti. Muhterem hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda efendim tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.